يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقولوا قولا سبيدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أستقل كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها ve kulla muhtesete bid'ah ve kul bid'atim dalale ve kul dalalatin fi'nar ve ba'du muhterem kardeşlerim selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun bugünkü dersimizde imanın şubelerinin dokuzuncusu müminlerin diyarı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 sefes siccin işte fujjarların günahkarların gideceği yerin adı olan siccin kitabıdır diyor. Siccin kitabındadır. Ve yine inne kitabal abrarlar li'liyin iyilerin gideceği yeri yazan kitap da nedir? 'li'yindir' buyuruyor Allah subhanahu ve taala. Demek ki bunların gideceği ve diğerlerinin gideceği yer ne yapılmış Allah azze ve celle tarafından yazılmış. Demek ki siccin kelimesi, elliyin kelimesinin neyi muhalefi, tam zıttı. Çünkü siccin denildiği zaman günahkarların gideceği yerin yazıldığı kitap. Elliyin ise müminlerin, Müslümanların gideceği yerin yazıldığı kitap. Tıpkı burada iyiler ve kötülerin farkı gibi. Ve burada Allah azze ve celle cenneti, haviye, cehennemi haviye. Yani çok derin bir çukur olarak isimlendirmiş ve cenneti de âliye. Yani yüksek bir yer olarak vasıflamış Allah subhanahu Wa teala. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da hadisinde buyurduğu gibi enna ruhul mu'mini teala bihi. Müminin ruhu ne yapar? Yükselir diyor. Yükseğe çıkartılır. O ruhul kafir ve kafirin ruhu da ne yapılır? Yerin dibine batırılır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden müellif diyor ki biz hiçbir alimden, hiçbir selefimizden cennetin yerin dibinde olduğunu söyleyen bir kimse söylemedi. Bu, bilmiyoruz diyor. Demek ki cennet arşın dışında, göklerin fevkinde, göklerin üzerindedir. Lafından başka bir şey duymadık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 وَوَذِّفَةُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّق۪ينَ Muhakkak ki cennet ne yapılır? Muttakiler için. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanlar için ne yapılır? Yaklaştırılır buyurur. Allah Subhanahu ve Teala Şuara Suresi 90. ayeti i Abdullah i̇bn Bey hak ediyor ki Abdullah i̇bn Selam şöyle dedi diyor Muhakkak ki yaratılmışların en değerlisi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 İşte bu da ne yapılacaktır? Allah en iyisini bilir. İşte o köprü başında olacaktır. İnsanlar o köprünün başına geldiği zaman Allah Azze ve Celle o kafirlere Ey kafirler bugün ne yapın? Vumtazul yevme eyyuhal musrimun Ey kafirler siz bugün şöyle müminlerden bir ayrılın bakalım diyeceklerdir. Ki o köprüden ne yapacaktır? Ancak müminler sağ salim kurtulacaktır. Ve kullemâ ulgî fîhâ savcum se'elahum sa hazanetuhâ alam ye'tiküm nedir. O cehenneme diyor her bir topluluk atıldığında o cehennemin bekçisi soracak ki, lem nedir. Size herhangi bir uyarıcı gelmedi mi? Ki siz o uyarıcıya uysaydınız da Bugün bu düştüğünüz hale siz bugün bu cehenneme atılmasaydınız diyeceklerdir. El kıyafi cehenneme kullak esarin anid. Öyleyse her inatçı kafiri ne yapın bugün cehenneme atın buyuracaktır. Allah Subhanahu ve Taala. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim cehennem nedir? Çok tukur olan bir yerdedir. Çünkü atılma fiili nedir? Bir insanın yüksekten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 o münafıklar da ne yaparlar? Müminlerden ayrılırlar. Ve yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle ve بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَعْتِ Ve müminler ile kafirler, münafıklar arasına kapılar, üzerinde kapıları olan bir duvar çekilir diyor. بَاطِنُهُ ف۪يهَ الرَّحْمَةِ O duvarın batını içinedir nedir? Rahmettir ve zahiruhu min ve Duvarın et, Dışına baktığınız zaman, düşüşüne baktığınız zaman ne vardır? Azap vardır. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ve o münafıklar müminlere seslenirler. Bizler sizlerle birlikte dünyadayken birlikte değil miydik? Sizinle beraber namaz kılıyor ve sizinle birlikte cihada savaşa katılmıyor mu? Katılmıyor muyduk? Kalu bala, velakinnakum fatantum enfusuk. Evet.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 ki burada İbn Abbas radiyallahu anhumadan gelen rivayette herkesin muhakkak o cehenneme gireceğini belirtmiştir söylemiştir. ki Allah azze ve celle Enbiya suresi 90 ve 99'da diyor ki entum laha siz oraya gireceksiniz. Eğer bunlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi de orada Ebedi ebedidirler. Fa Avrada humunlar o bir virdül muvroof ve yine onlar cehenneme gireceklerdir ve o gidecekleri yer ne kadar da kötü bir yerdir diyor. Ki buradan maksat nedir? Kesinlikle o kimseler cehenneme gireceklerdir. Bundan kaçışları, kurtuluşları yoktur kardeşlerim. <gülüyor> Selamü Aleyküm. <gülüyor> Abdullah <gülüyor> ibn Rawa diyor ki rivayetinde bir gün Kendisi ağlamaya başladı diyor. Ve onu gören hanımı da onun ağlamasıyla ağlamaya başladı. Ve dedi ki Abdullah İbni Revaha Vallahi ben biliyorum ki herkes muhakkak cehenneme uğrayacak, cehenneme girecektir. Ve ben bilmiyorum ben acaba ondan kurtulacak mıyım yoksa kurtulamayacak mıyım? Ve yine Allah Resulü Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rivayetinde diyor ki muhakkak her insan cehenneme girecek sonra da oradan amelleri nispetinde amelleri sayesinde çıkacaklardır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Abdullah'tan gelen rivayette oraya girecekler ve sonra da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 Rab oraya menekler uğrayacaklar ve diyecek, diyecekler ki Rabbi sellim sellim ya Rabbi selamet kıl ya Rabbi selamet tekl diye ne yapacaklardır? Dua edeceklerdir. Ve yine Allah Resulü Ebû Hurayra radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhi salatu vesselam diyor ki üç çocuğu ölen bir kimse cehenneme girmeyecektir.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 Bizler diyor bu ayet hakkında görüş ayrılığına düştük diyor. Bir kavim dedi ki mümin az cehenneme girmeyecektir. Diğer, kavim, diğer insanlar da bütün insanlar müminiyle kafir ile cehenneme girecek. Sonra Allah azze ve celle oradan muttaki olanları kurtaracak ve zalimleri de dizüstü orada bırakacaktır dediler diyor.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 Cehennem o soğukluğundan dolayı cehennemin sesinden o ateşinden bir tısıldama, tısıldama gelecektir diyor. Sonra Allah Azze ve Celle orada müttaki olanları Allah'tan hakkıyla korkanları kurtaracak. Sonra da orada zalimleri dizüstü bırakacaktır buyurmuştur. Orada bu sözü söylemiştir. Ebu Ubeyde diyor ki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 gerçekleşecektir Allah Resulü diyor ki aleyhisselatü vesselam ağaç altında beyat edenler inşallah cehenneme girmeyecektir diyor orada Ayşe radıyallahu anha diyor ki bilakis ya Resulallah yani herkes cehenneme girecektir diyor bunun üzerine Hafsa radıyallahu anha diyor ki ve inne minkum illa variduha sizden hiç kimse yoktur ki muhakkak cehenneme girecek bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَزَرُ الظَّالِم۪ينَ Biz orada muttaki olanları Allah'tan hakkıyla korkanları kurtarırız da sonra da zalimleri orada dizüstü bırakırız. Ayeti kerimesini söylemiştir Müslim'de gelen rivayette. Ve hakkı Rahimullah diyor ki kardeşler burada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 Cehenneme uğratacaktır. Ve bizleri oradan kurtulan, selamette kıldığı kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. Yine cennet ve cehennemle alakalı başka bir bölüm kardeşlerim. Müminlerin ile alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü olduğu zaman bir mümin için diğer milletlerde Yahudisi, Hristiyanı, müşriki getirilir ve denilir ki haza fida'uka minan nar bu senin yerine e, cehenneme girecek kimsedir denilir diyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la yamutu raculun muslim bir müslüman öldüğü zaman إلا أتخله الله مكانه النار يهوديا او نصرانيا onun yerine Allah Azze ve Celle bir Hristiyanı veya bir Yahudi'yi cehenneme sokar. Ve hak diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den gelen rivayette bir kimse cennete girdirildiği zaman kendisine cehennemdeki yeri gösterilir. Ve o şekilde ne yapar? Kendisinin şükretmesi daha da fazlalaştırılır. Bir kimse de cehenneme girdirildiği zaman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 İşte bu da ula'ike humul varisun İşte varis olanlar Nedir? Onlardır Sözüdür diyor Allah Azze ve Celle'nin O yüzden İkisinin nedir? İki tane gideceği arıyor. Ya cennet ya cehennem O kimse cennem, cehenneme gittiği zaman Ne yapılır? Cennetteki yeri başka birisine verilir Ula'ike humul varisun İşte onlar da varislerdir Sözü müminin suresindeki <gülüyor> Ayet-i Kerime'nin manası da budur denilmiştir. <gülüyor> Yine cennet ve <gülüyor> cehennemle alakalı bölümlerden bir tanesi Araf halkıdır kardeşlerim. Beyhakî diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anhümadan rivayetinde Araf kelimesi kelime olarak yüksek bir yer demektir. Ve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 onlar bu durumdayken قوموا فَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَاِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Ve denir ki Ey kullarım Cennete girin Muhakkak ki ben sizleri bağışladım Denir diyor Ve Ali İbni Abi Talha Ve Ali İbni Abbas'tan gelen rivayette Diyor ki Allah Azze ve Celle وَبَيْنِهُمَ حِجَاب Cennet ehli ile cehennem ehli arasında Bir perde vardır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 ve araf kelimesi de burada cennet ile cehennem arasındaki duvardır denilir. Lem ye duhuluha ve hum ve Onlar nedir? Ee, giremeyecekler ama nedir? Oraya da girmeyi çok arzu edecekler. Ve yine denilmiştir, denilmiştir ki onlar günahları çok olan kimselerdir diyor.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 وَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ Ve Allah ne yapın? Bugün cennete girin. Sizler için herhangi bir korku yoktur ve sizler üzülecek de değilsiniz denilmiştir. Ve وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Ashab-ül A'raf halkı ne yapar? Seslenirler diyor. Ve onları ne yaparlar? Simalarından tanırlar.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 ve yine o deslil cehennem için de kafirler için hazırlanmış buyurmuştur Allah subhanahu ve taala. Demek ki hazırlanmış bir şeyin ne olması? O anda mevcut yani yaratılmış olması gerekir. Ve yine mocennetin ardu hassemâwâtü vel ard. Böyle bir cennet ki genişliği nedir? Gökler ve yer kadardır diyor Allah subhanahu ve taala. Olmayan bir şeyin genişliği de nedir? söz konusu değildir kardeşlerim. Ve, e, Allah Resulü Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Selam Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor. Ben salih kullarım için hoşlarına gidecek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 cezaen bime kânu Ve bu nedir? Dünyadayken işlemiş oldukları şeylerin karşılığından başka bir şey değildir diyor. İbn-i Ular radıyallahu gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sellem: bir kimse öldüğü zaman kabirdeyken sabah ve akşam gideceği yer gösterilir diyor. Eğer cennet ehlindeyse ona cennet gösterilir. Eğer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 ve der ki ya Rabbi izzetine yemin olsun ki kim burayı duyarsa muhakkak buraya girmek ister ve Allah azze ve celle cennet cennete emreder de cennetin yolu insanların sevmediği şeylerle e, dolandırılır ve der ki git tekrar cennete bir baktı diyor ve o cennet ehli için hazırladıklarıma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 Evet kardeşlerim, kitap ve sünnette gelen delillere göre cennetlerin sayısı dört tanedir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dört tane cennet hazırlamıştır. Ve buyurur ki Rahman Suresi 46. ayet cenneten, <gülüyor> Rabbinin makamından korkanlar için iki tane cennet vardır.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 Kapları, kacakları ve içerisinde ne varsa hep altındandır. Ve cennetâni min fıddâ. Ve diğer iki cennet de gümüştendir. Onların kapları ve içindekiler de gümüştendir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam Başka bir rivayette cennetâni min zehbini sâdikîn. Öncekiler için altından iki cennet ve sonra da yemin sağ halkı için, kitabı sağ ver, e, tarafından verilenler için de gümüşten iki cennet var duyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine bazı ilim ehli cennetül ma'va, ma'va cennetinin genel bir isim olduğunu ve yine Adem cenneti, Naim cenneti, darul Hult ve darus Selam da bu cennetin isimleri olarak ne yapmışlardır? Alimler saymışlardır. Yine Sırf kelimesi bütün cennetlerin genel bir ismi olarak kabul edilmiş ve yine bazıları da o cennetin en yükseği, en yücesidir denilmiştir. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. ve yine cennetin kapıları sekiz tanedir. Gelen rivayette Allah Rasulü aleyhissalatu Vesselam sekiz kapının sekiz e, cennetin sekiz kapısının cehennemin ise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 Ve El-Havye diye cehennemin, cehennemin kapılarında isimleri bu şekilde gelmiştir. Ve yine ilim ehli cehennem kelimesinin, cehennemin bütün katlarının isimleri olarak e, zikredilmiş. Ve yine El-Hariq kelimesi de cehennemin bir ismi olarak zikredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ cenne ehli cennete girer. Ve يدخل اهل النار Cehennem ehli de cehenneme girer. Sonra yakun muezzinun betweenhum. Aralarında bir müezzin bir münadi kalkar ve der ki: Ya ehle'l cenneti la maut. Ey cennet ehli ölüm yok bundan sonra. Ya ehle'n nar la maut. Ey cehennem ehli bundan sonra ölüm yok der. Kullun halidun fi ma huwa fihi. Herkes bulunduğu yerde artık ebedidir, artık ölüm yoktur diye seslenir diyor. Ve yine Allah Resulü diyor kalih salatu vesselam, "İza dakhala ehlu'l cennete'l cennet ve ehlu'n nar'in nar. Cenne ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiği zaman yu'a bin mevti. Ölüm getirilir. Ke ennehu keşun Bir koç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 Ey cennet ehli! Bundan sonra ölüm yok, ebedilik var. Veya ahlen nar, huludun vela mod. Ey cennet ehli! Ölüm yok, bundan sonra ebedilik var denilir diyor. Sonra وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُدِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي Onlar gaflet içinde ve iman etmezlerken işin bitmiş olacağı o pışmanlık gününe karşı onları uyar denilmiştir. İşte Ehli dünya kardeşlerim gaflet içerisinde. Allah'ım senin ibadetinden, sana taatinden, sana itaat etmekten gaflet, gaflet içerisinde olmaktan sana sığınırız ya Rabbi. O kıyamet gününe hazırla, hazırla hazırlanmadan, o kıyamet gününün gafletli gafletinden, o kıyamet gününün azametinden sana sığınırız ya Rabbi. Muhakkak ki sen işitensin dualara icabet edersin ya Rabbi. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli bizleri sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amen. Subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilaha illa ensel seferke ve tövbe ileyk ve ahire da'vana enilhamdu rabbil alemin.